Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Yepyeni bir programda yine sizlerin karşısındayız. Dostum, ortağım, sevgili Ahmet Görsev ve bu akşamki konumuz Bülent Özgören abimizle bir şahane bir sohbet ve acayip keyifli bir sohbet yapacağız çünkü Vallahi, bir son bir saattir zaten durmadan e, sohbet, sohbet. konuşma halindeyiz derin konularda şöyle bir tavsiyem var herkese yiyeceğini içeceğini herkes alsın kulaklarını açsın dört açsın bu sohbette değil yerinden kalkmak nefes alamayacaksınız Öyle Sevgili de Bülent Özgür hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bizi davet <gülüyor> ettiğiniz için. Kimse yerinden kalkmayacak. Evet, <gülüyor> aynen öyle, öyle gözüküyor bu akşam. Ha, biz şimdi konsepte hep okuldan başlıyoruz. Önce eğitim hayatıyla başlayalım. Peki, e, ben e, ortaokulu Semmichel'de okudum, Fransız e, ortaokulunda okudum. <gülüyor> Sonra Cenevre'de lise okudum. Uy. E, ve Amerika'da da üniversiteler okudum. 1980 e, yılında da yurda döndüm. Ondan beri de iş hayatındayım. Fransız okullarının bir hep özelliği vardır. Bütün Fransızlar birbirlerine bayılırlar ve severler. Fransızlar da zaten kendini dünyanın merkezinde zannederler. Ne diyorsunuz? Biraz öyle bir ukalalık <gülüyor> tarafları vardır Fransızların. <gülüyor> ee, yani övünmek gibi olmasın tabii Galatasaraylar da biraz öyle, Ay, öyledir. Cermiş, ee, yani bu tabii artık devri geçmiş. Yani Fransızlar bundan yüz sene evvel belki çok önemliydi ama evet. e, artık e, işte daha Anglo-Saksonlar e, Fransızları yerini aldı. İtalyanlar aldı. Yani Fransızlar biraz geride kaldı evet. o anlamda. Şimdi en çok üzerinde duracağımız serüvenlerden bir tanesi de okul yılları birlikte başlayan fotoğrafa ilk merak sarma. Çok güzel. Tam ee, güzel bir çanak şey oldu bu soru oldu çok güzel Şimdi, e, eğitim tabii ki eğitim hani bir okul eğitimi var bir de hani, esas başka eğitim var ee, bizim senmişel benim dönemimde e, bir hazırlık 3 tane de ortaokulu olan bir okuldu lise bölümü de yoktu bunun bir A ve B olmak üzere işte ikişer dersliği vardı ve sekiz derslik vardı. İşte ortalama kırk kişiden diyelim 320 kişilik bir okuldu burası. Hep Şişli'deki şimdiki yerindeydi evet, şimdiki değil mi? şimdiki yer hep oradaydı da. Her sınıfın üç tane voleybol sahası bir dönem, bir sömestr. Öbür sömestr üç tane basket sahası vardı. Ve teneffüslerde eğer spor yapmanın dışında bir şey yapıyorsanız cezaya kalırdınız. Bilmiyorum. Ceza da şuydu çarşamba ve cumartesi öğleden sonra okul yok. Cumartesi zaten okul yok. E, rötönü denilen bir ceza sistemi var. Okula gelirsiniz ve 4-5 saat size Ronsar'dan Victor Hugo'dan şiirler verirler ve 100 sayı satırlık bir şiir mesela. Bunu ezberleyeceksin 4 saat, 5 saat. Veya 100 tane altı haneli bir rakam verir. Bunun kare kökünü çıkaracaksın elle. Ee, onların <gülüyor> böyle yani ceza kitapları var. Bunların cevap abakları da var. Ellerinde hocaların yani ceza sistemi üzerine kurulmuş. Tabii tahmin edin kim en çok Türk o, okulda cezaya kalırdı. Ee, ben kalırdım tabii ki. Biraz hayra Biraz şeydim falan. Yaramaz bir çocuktum. Ama şimdi bu e, sporu bize aşıladı. Şimdi hayatım boyunca... Biraz sonra herhalde değiniriz yine öbürlerine de. Benim yapmadığım spor kalmadı. Orada verilen o 11-12 yaşından itibaren verilen o yoğun e, spor faaliyeti. faaliyeti, aşkı, sevgisi işte voleybol, basketbolla başlayan tabii ki futbolda var hafta sonları filan e, bu sefer işte e, o basket sahaları futbol sahasına dönüşüyor. Yan yana duran 10-12 tane basket sahası var çünkü. Yine aynı yıllarda işte biz 12, 14 yaşında, 13 yaşındayız. Ee, okul müdürü bizi işte her hafta sonu 15 kişi 20 kişiyi e, uzun yürüyüşlere götürür. Kiliyosa, işte Gümüşlü'ye o zamanlar daha gümüşlere, gümüşlere, Gümüşlere özür dilerim. Ee, senede bir iki Yalova falan gibi mesafelere gidiyor. O zamanın kuşularında gümüşdereye gitmek çok, çok büyük, çok, çok tabii büyük tabii tete, meşakkatli, meşakkatli bir şey. meşakkatli. O hocanın bir arabası var. İşte bizlerden birinin eğer bir aile arabası varsa işte minibüsü şoförü amcası dayısı o belki götürür Falan Ne güzel dost. Ve bize fotoğraf öğretirdi. Ve e, nur içinde yatsın o müdür Frerenber. E, bir e, fotoğraf kulübü kurdu. Ve bize böyle bir 30-40 metrekarelik bir odayı e, tahsis edip karanlık oda ve fotoğraf odası yaptı ve böylece en azından bir 10-15 tane genci haylazlıktan işte bilardo salonlarından falan kurtarıp vallahi e, eli adam çok İşte ben fotoğrafı böyle bizim? başladım. Yani yaşımız 14 yaşındayız. İşte 13, 14 yaşında, yaşında 15 yaşında, yaşında, yaşında böyle yaşlarda 1970 yani. filandır bu. Ee, şimdi dolayısıyla bu bunlar böyle alt alta koyduğumuz zaman aslında eğitim e, yani okul eğitiminin dışında aslında bu hayat eğitimi, hobi işte bir şeye konsantre olmak spor çok önemli bir konsantrasyon şeyi çünkü meselesi zaten ve okul dışında faaliyetlerle işte biraz beyni boşaltmak ve işte sporla bol oksijenin girmesini sağlamak kuralları disiplini Başkasına saygıyı, spor ahlakını, etiğini öğrenmek, takım oyunu, takımın oyununu öğrenmek. Yani bunlar aslında sonraki eğitim yaşantımızda, hele şimdi bugünlerde ne kadar geçerli olduğunu daha da çok anlıyorum. Doğru. Ee, şimdi sen Michelle'de başlayan fotoğraf merakı Cenevre'deki lisede de devam etmiş. Yani böyle Et, takım evet. bilgilerle ulaştım. Evet, Orada da kıymetli işler var. Sonra Amerika'da da devam etti tabii. Evet. Şimdi Cenevre'ye ya gittim yatılı e, okuyoruz. E, okul çok büyük ama yatakhanesi e, çok ufak. E, yani işte 30 tane erkek var. E, bir yatakhanede e, başka bir binada bir o kadar e, kız öğrenci var. E, bir başka binada da bir, onun yarısı kadar da çocuk var. 10-12 yaşındakileri başka bir yatakhaneye koyuyorlar. 3 tane yatakhanede yani toplasanız 60-70 kişilik bir yatılı bölüm var. Bu 30 erkeğin kaldığı binada böyle bir 5-6 metrekarelik bir karanlık oda. Hiç orada kimse, da var. Orada da var. Kimse kullanmıyor. Koymuşlar bir faaliyet olsun diye. Ama her şey var. Yani içinde bir tek işte kimya yok. İşte bir kağıt yok mesela. Yani yok, ilaçlar yok. Işte bunları satın aldığınız anda her şey Her şey faal vaziyette. Wow. Ve ben orada ee, ...işte gece yaralarına kadar... Maden e, bulmuşum gibisiniz. Maden gibi, evet. <gülüyor> Ve başımı gözümü yara yara... ...işte ortaokuldan gelen biraz bilgilerle... E, ...işte okulda bir tane daha... E, ...şey var, çocuk var... ...onla e, bilgilerimizi paylaşarak... E, ...bir de gündüzde... E, ...bir e, okulda bir hoca... E, ...baya bir şey... ...fotoğrafta ileri... ...ondan da bilgiler alarak... ...böyle ilerledi. Sonra işte okulun şey... E, yıllığı yıllık kitapçılığı vesaire gibi bölümlerde okulun tiyatro bölümünde müzik bölümünde de görevler alarak böylece fotoğrafı daha çok daha kullanır oldum. Evet. Şimdi sevgili Bülent Özgören Amerika'daki eğitimden bahsederken çok hızlı geçti orada ama benim şöyle bir notum var. Gelmedik Amerika'ya. Şimdi Cenevre bitti. Ha, sonra Amerika'ya yavaş ha, tamam. yavaş geçiyoruz. Çünkü yoksa bütün program eğitim hayatıyla geçecek gibi gözüküyor. <gülüyor> ee, Miami Üniversitesi'nde işletme, siyasal bilimler ve fotoğraf. Doğru. Yani bu üç evet. branşta eğitim var sanki. Evet. Siyasal bilgiler başka bir okulda. Aslında Amerika'da öyle bir sistem var ki şimdi e, her e, eğitim dalının bir herkesin aldığı gelir geçer dersler var. İşte matematik gibi, İngilizce gibi işte bilmem bazı hobi dersleri gibi dersler vardır. Bir de mecburi alınması gereken hani diplomaya yönelik hmm. dersler vardır. O, o ilk kredi hesabı bunlar. işte 120 krediyle mezun oluyorsunuz. 60 krediyi aldıktan sonra bunları transfer edip başka okullardan aldığınız dersleri de birbirine güzel. transfer ederek aslında yeni diplomalara doğru e, yol alabiliyorsunuz. Yol alabiliyorsunuz. Yani i̇şte ben de bunu kullandım. Yoksa bir Türk öğrencinin 3 tane <gülüyor> şey yapması, lisans yapması yasaktı Yasak. Türk kanunlarına göre. Çünkü o zamanlar Türkiye'de yurt dışına çıkış 3 senede bire inmiş. Her çıkışta 50 dolardan fazla para götüremediğiniz evet, yıllar. Dolayısıyla doğru. öğrencinin yatay değil de dikey okumasını teşvik ediyor yani, diyor. Oku, oku ama diyor az oku. Yani işte master oku, yap, doktora çabuk yap, yap çabuk yukarı oku, doğru git. Yatay gitme evet, de yukarı evet, doğru yukarı yukarı yukarı git istiyor. Evet. İşte ben de onları birbirine ekleyip onu oradan çıkararak falan işte bu böyle bir fotoğraf, siyasal bilgiler ve bir şey okudum işte. Evet, bir müzik arası bir verelim. Bir müzik arası verelim, evet. Çünkü arkası çok uzun. Çok çok derin, evet. Aynen. Arkası bir tren kadar uzun. Evet, <gülüyor> aynen. E, o zaman Christian McBride Big Band'ten gelsin. Light Train. Dinliyoruz. Gelsin bakalım. dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz Bülent Özgören ve Ahmet Görsev Atilla Aygin'in gene organizasyonu yaptı. Parçaları seçti. Boğazımız kurumasın diye kadehlerimize kırmızılarımızı koydu. Ee, sevgili Bülent Amerika'da kaldık en son. Miami Üniversitesi ee, burada işletme, siyasal bilimler ve fotoğraf Bunların haricinde Amerika'ya gidip de kulağının pasını almadan dönmek olmaz. Bir de bunun başka derinlikleri var herhalde. Biraz o sularda yüksek. Tabii. Ee, benim çocukluğum Bostancı Suadiye Çatal Çeşme'de geçti. Deniz'de geçti. büyük Büyükada. Yani o denizler de geçti. gelkenle geçti, balıkla geçti. Miami'yi de seçmemin sebebi okumak için. Jönevde'nin o soğuk ve kısımları. E, o protestan havasından biraz ay, kurtulup bulutlu, bulutlu gri <gülüyor> havasından kurtulup, biraz da böyle güneş ve şortla mayıyla okula gitmek ve biraz da hayatın tadına varmaktı ee, işte Miami'ye gider gitmez hemen işte 3-5 ay sonra birkaç arkadaş ortak bir tekne aldık ve biz her hafta sonu işte dalgıçlık eğitimi yelkenlik eğitimleri filan alıp ve balık tutmalara başladık işte Atlantik balıkları onun detayına fazla girmeyeyim tüp dalmalar işte tüpsüz dalmalar ve balık tutmalar yelkenler Nasıl yelken bu araşmalar. detaya girilmeyecek bir durum evet. değil şimdi böyle yani balık ee, deyince akan evet, sular duruyor Ahmet yüreğimden vurdum evet, beni evet çok güzel böyle balıklığı ve işte denizde haşır neşir bir kere bir altı sene geçti fotoğraf hararetle devam ediyor işte İsviçre'den başlayan bir klasik e, ...müzik merakı... E, ...Miami'de bu devam etti... ...konserlere gitme... E, ...caz kulüplerine gitme... ...ve... ...hemen evime yakın, çok yakın bir... E, ...caz kulübünde... E, ...orada yaşayan... E, ...Scott Hamilton... E, ...Buddy Tate... E, ...Gap Mangione... ...Çak'ın erkek kardeşidir... ...bunlar bizim... E, neredeyse, ...mahalle e, mah olsun. yani ...bizim işte... <gülüyor> Burada e, nasıl e, işte Kerem Görsev e, nasıl e, Focan e, önder, önder, önder varsa e, orada da onlar da bizim böyle e, neredeyse şey işte hafta, haftada ya. bir iki kez görüştüğümüz. Fakat bir şey söyleyeyim. Bazen de... mesela anlatılanlardan bazı konukları kıskanıyorum ben şimdi. Ama yani yani kıskanılacak gibi bir hayat <gülüyor> değil. Ya. değil yani yelken var, su altı var, balıkçılık var, caz var, eğitim var. Güneş var. Evet var. Yani. Güneş var. Parıldıyorlar evet. Okulda ayda bir büyük konser olur. Okulda 21 bin kişilik bir okul. Ee, i̇şte Amerika'da bir konser oldu da malum. Ee, i̇şte Santana'lar, Emerson, Lake Palmer'lar, e, Electric Light Orkestralar. E, işte Santana'yı saydım galiba. Eee... Sevgili Z Bülent Özgören bizim yaşadığımızın iki, üç katını yaşamış. Evet. <gülüyor> Zapa mı? mı? Frank Zappo mu? Frank Zappa. Evet. <gülüyor> ee, Sonra şehirdeki, şimdi bu arada ben üniversitede şeye girdim, hemen işte Fransız kulübüne girdim. Hani frankofonum diye. Orada birilerimle tanışırım ederim falan diye. Ondan sonra Fransızca dersler aldım... ...yüksek notlar alayım ortalamam yükselsin diye... ...zaten öyle oluyor bu işler biraz da... ...Türkçe ders aldım hop Türkçeden üç tane on çektik... ...yüz çektik onlar <gülüyor> e, ortalamaları yükseltiyor... ...hem de çevre kazanıyorsunuz... ...böyle bir şey oluyor güzel oluyor... O, ...sosyal çevrelere giriyorsunuz... E, ...Frankufan olmak çok büyük bir avantaj Amerika'da... ...hele yani kızlar falan zaten... Şey, ...sıraya giriyor peşinizde... <gülüyor> ...öyle oluyor... ...ondan sonra ve... E, Biz o sularda sonra yüzeriz bir daha ayrıca... <gülüyor> Okul gazetesinde çalışınca fotoğrafçı olarak, bu sefer basın kartı verdiler. Ee, sonra da fotoğraf editörlüğü yaptım bu gazetenin ben. Ve altı sene boyunca e, Miami'de olan bütün yarış, tekne yarışı, yelken yarışı, futbol, futbol. beyzbol... O zamanlar Gökmen falan oynuyordu e, orada. Aynen. Yasin, e, Kale, Yasin işte Kozmos'da oynuyordu. Kozmo, e, oynuyordu. Yo, oynuyordu. Senede bir iki kere Miami'ye maça gelirler. O sırada işte şey var, Rivelino var, Francesco bilmem işte yani topçuların çoğu Alman biraz yaşlı futbolcular evet. Amerika Amerika'da okuyordu ve ben bunlarla böyle top oynuyorlardı. 3-5 metre mesafeden ben sağının içinde bunların fotoğraflarını çekiyorum. Veya çok büyük film setleri oluyor Miami'de çekilen Miami. filmlerde o kartla organlara girebiliyorsunuz. Veya büyük göçler oluyor. İşte hani şu e, Scorpion şey filmi vardı ya Scarface filmi evet, vardı. Evet. Mesela Scarface filminin çekilmesine konu olan mesele o Küba'dan çok büyük e, akımın gelmesi. Hı. Onun bir fiil Hı. ben Hı. izinden o stadyumun içine girip, girip fotoğrafları çektim. Filmleri. Film değil, filmin değil. Hakiki Bil, olayın. Hakiki gerçek olayın. Şimdi e, bu okul konserlerinde e, bunların yanı sıra işte e, bu sefer şehre gelen Marvin Gayler... E, yani hiç aklıma gelmiyor ama Peki, Richard Burtonlar e, Sandelem Ekois mesela ben, şey ben çok Burton'dan. heyecanlandım şimdi bir şey soracağım ya ben çok duyuyorum kesip. <gülüyor> Bunlar inanılmaz bir arşiv var o zaman. İnanılmaz bir fotoğraf, fotoğraf arşivi, arşivi var. Var olmaz Var. E bunları böyle bir yavaş yavaş gün yüzüne çıkartmak lazım. Zaman zaman çıkıyor, çıkıyor ee, sergiler ama. açılıyor falan ama tabi eskilerden bunların nostaljiklerden değil de benim daha çok kendi yok, yok, e, tırnak içinde aslında. fotoğraf sanatım olarak ee, yaptığım işleri ki, çıkarıyorum ortaya. Ee, bunların belgesel niteliği çok fazla ama. Yani çok da öyle George Benson'ı veya Marvin Gaye de çok da yakından veya Oscar Peters'ın çok da çekmişliğim yok. Onlar uzaktan. E, Santana biraz var, Electric Light Orchestra'nın biraz yakından var. İşte bir bale okulunda bir sene fotoğrafçılık yaptım, biraz flamenco şey var, böyle dans bale fotoğrafları var. Vav. Wow. Başlı başına kendi içinde bir sergi olabilir belki. Olabilir. Evet. Ya bunları böyle hani ara ara böyle, arada böyle bir çıkartıp bakın hani bu dünyada neler yaşandı evet, diye şey. Tabii. Çünkü bu konuştuklarımızın birçoğunun derinliği bugün matematiksel değer olarak bile yok. Her şey çok hızlı evet, maalesef yani bunlar böyle çok yavaş yavaş sindire sindire olan konular böyle Her tabii şey bunlar, çok hızlı bugün. Bunlar bir de yüz yüze konular yani evet. o zaman internet yok Televizyon zaten işte orada bile 2-3 kanal 5 kanal yani Amerika'da da öyle öyle Hani yüzlerce kanalın olmadığı yıllar onlar 70'li evet. yıllardan bahsediyorum evet. Yani cep telefonu yok tabii ki ee, e, ev bilgisayarları yok Okullarda çok büyük devasa bilgisayarlar var ama henüz daha masaüstü falan laptop gibi böyle bir şeyler yok. Öyle olunca da bu tür ilişkiler hep böyle yüz yüze ilişkiler. Yani canlı kanlı ilişkiler, karşılıklı ilişkiler. Organik ilişkiler, evet. evet. kıymetli ilişkiler evet. esasında tabii ki. evet. Ee, Ahmet bir parça arası verelim. Valla ben yani kendime gelirsem vereceğim. Evet. <gülüyor> ee, Louis Ays ve Gregory Porter'dan dinleyelim. Hoş bir parça. Song for my father dinners Gracious and good That was my dad The man A human being so true He could live like a king Cause he knew The real pleasure In life To be devoted to Always stand by me So I'd be unafraid And free If there was ever a man Who was generous, gracious, and good That was my dad The man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 free if there was ever a man who was generous gracious and good that was my dad the man my father Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Çok keyifli bir e, akşam olmaya devam ediyor. Sevgili Bülent Özgören bu akşamki konuğumuz. E, eğitim hayatı dedik. E, yavaş yavaş e, iş hayatı ve fotoğrafa girmek istiyoruz. Çünkü sevgili Bülent Özgören'de o kadar çok şapka var ki... Yani ...her soru bir şapka yapsak e, sorular yetmeyecek gibi gözüküyor. Ama bir çok kısaca bir iş hayatından bahsedelim. Sonra hızlıca fotoğrafa ben bir orta yapayım... Ahmet de sizi baş başa bırakacağım. Ben bir aile şirketi babamın kurduğu bir aile şirketinde yaklaşık bir 40 sene falan çalıştım. Makine sanayiydi. Dizel motorlar, jeneratörler, kaynak makineleri gibi. Bunları yaptım. İşte bir Özal'ın 80'li yılların başındaki o ihracat hamlesinde bir üç dört sene Anadolu'dan ihracat işleri yaptım. ...son işte bundan 5 sene öncesine kadar da bir 8 sene kadar da e, yat interior işi yaptık. Yani mega yatların içlerini yaptık. Yani sanayi denilebilir genel evet, anlamda tabii. iş hayatım bu. Evet. Bu interior işi de çok enteresan bir iş. Çünkü bir tekne yapmak, ev dekore etmek gibi değil. Milimin hesabını vererek iş yapmak ve iş kalitesinin çok yüksek olması lazım. Çünkü denizde her şey çok az yaşıyor. Evet yani. Yani o işte tabii çok çok büyük bir şey o planlama ve uluslararası birçok kişinin, kurumun, kuruluşun birlikte çalıştığı bir iştir o yat işi. Yani bir işte örneğin bir Alman mimar, gemi mimarı tekneyi çizer. ...bir Finlandiyalı veya Arjantinli bir iç mimar içini çizer. Bunu işte Monte Carlo'daki bir broker, bir Amerikalı veya Rus müşterisine satışını yapar. Sonra da oturur, der ki bunu dünyada üç yerde yaptırabiliriz. İşte Türkiye, Hollanda, İtalya gibi sayar ve yol böyle adımlar atılır. Sonra işte Türkiye'deki bir tersane, yat tersanesi işi alır ve güvendiği alt taşeronlara dağıtır. İşte motorcusu, elektrikçisi, havalandırmacısı, interyörcüsü, mobil gibi. Yani böyle bir uzmanlar dizini yat işi. Öyle olunca da işi hiçbir şansa kalmıyor tabii. Yani milimetrik, mikrometrik olarak çizilmiş. Çok korkunç detay var. Çok detay var ve 3-4 sene öncesi var. 3-4 sene planlandıktan sonra... Artık masa başı iş, masa başında iş bittikten sonra biz hiçbir işimizi iki kere yapmadık yani hiçbir kapıyı hiçbir detayı yanlış yapılmış bir daha hiçbir zaman yapılmadı. Yani. Öyledir. Benim de tabi böyle çok büyük bir tecrübem yok tekneyle alakalı ama şimdi sevgili Bülent söyleyince aklıma geldi Savrona gemisi Atatürk'ün yatı yapılıyor. Ben de onun aydınlatmalarını yapmıştım. Ve e, o böyle bir tane dönerek yukarı çıkan büyük bir merdiven vardır. Onun üzerinde bayağı büyük bir böyle 20-30 metrekare büyük bir vitray vardır. Bir de onu yapmıştım. Hmm. O zaman yurt dışından gelmiştim yeni. Gemi, gemi çok zordur yani. Bizim evimizin şey. önündeki koyda yandı. Heybeli Adası'nda o zaman Deniz Harp Okulu öğrencileri Harbukulu. kullanıyordu. Ben biz yandıktan de, sonraki halini biz gördüm. Biz Büyük Adı'da usuruyorduk. Ve yandığı gün gece e, biz onu balkonumuzdan birebir böyle e, televizyon seyreder Bezik gibi seyrettik. Evet. Evet. Yandı. E, yandıktan sonraki halini seyrettim. Gittim içine. E, gezdirdiler. İçindeki yangın sonrası kalabilen de her şey yağmalanmış. Evet. Gerçek. Biraz böyle tuhaf bir toplumuz biz. Hayır, yağmalamışlar. Ve daha sonra bu hmm, Kahraman Sağlıkoğlu tarafından yapılırken Kahraman Bey'e telefonlar geliyordu. Yağmalananları geri satın alıyordu. Hmm. Çok enteresan. Çok evet. Aha, şimdi bu sulardan çıkalım o zaman artık. Evet. Yağma, Türkiye'deki zaten yağma <gülüyor> şeyinden çıkalım. Ee, yağma mantığından çıkalım. Yoksa ben başka sulara doğru gitmeye başlıyorum. Tabii tabii. Daha ne sularda yüzeceğiz, evet. Evet. Yağma deyince e, yağmalanmamış bir yerimsi kalmadı artık zaten. Bu oralara gitmeye başlıyor. Zaten biz bir yana kapılarına da gidip dayandığımızda üniversite kurmaya gitmişiz. Almamışlar bizi, geri döndük onun için. <gülüyor> Kötü bir niyetimiz yoktu yoksa kesin. Aa, şimdi bu iş adamının haricinde fotoğrafçılık tabii her zaman ...hayatta devam eden bir şey. Sizin bir de. Aa, benim de çok ucundan böyle bulaştığım bir minik hikayesiyle ama benimki çok e, suda top sektirme gibi Yıldız Moran'la ilgili hikayeleriniz var. Evet Yıldız, Yıldız Moran e, bizim... Sizi çok e, etkilemiş. Çok çok etkilemiş bir insandır. Nurar içinde Yatsın e, eşi Özdemir Asaf bizim aile dostumuzdu. E, Yıldız Hanım bizim şirketimizin dış işlerinden sorumlu e, müdürüydü. Ee, ve Bu yat şirketinin Hayır e, daha evvelki Makine, işi, makine, makine, makine işinin ha, evet. e, o, o işte birçok Türkiye'nin mesirliği olduğumuz markalar vardı İngiliz firmalarının işte Alman firmalarının, Polonya firmalarının falan. E, Ve Yıldız Hanım da e, Birlikte bir 15 sene falan çalıştık Aşağı yukarı Ben tabi onun çoğunda yurt dışında öğrenciydim ama Kız kardeşim Püren Özellikle onun tam tedrisatından geçmiş birisidir. Ee, yaklaşık bir 15 sene, 12 sene, e, unuttum şimdi. E, yan yana masalarda aynı odada e, çalıştılar e, ve Yıldız Hanım e, sürekli e, bize insanlık dersi verirdi, hayattan dersler verirdi. E, böyle didaktik bir şekilde değil ama hani bu. bu çok güzel örneklerle, çok güzel hikayelerle, yaşanmışlıklarla çok örnek olmuştur. Fotoğraf konusunda da bana çok örnek olmuştur. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk diplomalı fotoğrafçısıdır. Evet. Türkiye'de başlayıp sonradan İngiltere'de, İskoçya'da, Fotoğraf eğitimi almış. Kaç senesinde ee, gitmiş o? 50, 1952, 55 oralar diye hatırlıyorum sanki, yani yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sonra geliyor ve e, tek başına Van'a Diyarbakır'a fotoğraf seyahatlerine çıkıyor. E, şimdi diğer önemli Türk fotoğrafçılarını e, küçümsemek adına söylemiyorum ama diğer hepimizin tanıdığı fotoğrafçılar ya gazetenin memuru olarak gitmiş e, ya bir dergi adına gitmiş profesyonel fotoğrafçılar ama Yıldız Hanım kendi parasıyla kendi merakı için e, Anadolu'ya gidip e, işte o yörük çadırlarına girip e, kadın başına e, 50'li yıllarda bir de o zamanın yıllarda, tarihlerine bunu e, oturtacak evet, olursak evet. çok zor işte kıymetli ve e, çok kıymetli ve kendi için bu fotoğrafları çekmiş yani bir e, ...bir görev, bir para için... ...veya işte bir assignment da bir şeyle gitmemiş. Ee, çok önemli bir insandı. Rolleflex makine kullanırdı. Bu makina ...işte üstünde iki tane objektif olan... ...yukarıdan bakılan... ...hani belde evet. durup da yukarıdan baktığınız... ...bir fotoğraftır. Bu fotoğraf makinasını anlatırken derdi ki... ...bu fotoğraf makinası ...senin karın hizandan... ...insana bakar. Dolayısıyla... ...aşağıdan insanın yukarı doğru fotoğraf çektiği zaman... ...insan yücelir derdi mesela. Wow. Çok Öyle bir önemli detay güzel. ki bu. Çok Şimdiki selfie'leri düşünün... ...herkes kafasından 40 santim yukarı elini Tebeden, kaldırıyor... ...ve aynen. tepeden aşağı baktırıyor. <gülüyor> e, fotoğraftaki en kötü açıdır o. Bir portreinin en kötü açısıdır. İdeal açı aslında... E, ...makine objektifinin... ...burun hizasından e, bakmasıdır. E, i̇şte Yıldız Hanım rahmetli... E, ...karın hizasından yukarı çekmekle... E, insanın ne kadar yüce bir varlık olduğunu ve ona e, makinanın da böyle bir saygı gösterdiğinden e, anlatırdı. Ya tabii şimdi tabii Yıldız Hanım'ı ben hiç tanımadım. Ee, Özdemir Bey'i de tanımadım. Fakat benim e, Olgun'u Olgunlar'u tanıma şansım oldu. Bir fotoğraf sergisi için ee, Yıldız Hanım'ın. E, ...fotoğraflarının bir kısmını... ...şöyle bir konsept yapıp böyle bir sergi yapalım... ...diye seçme şansım oldu. Orada gördüm bütün fotoğraflarını... ...ve... ...yani ellilerde çekilmiş olması... ...hiç önemli değil. Bugün bile çekilse... ...inanılmaz altyapısı... ...sağlam fotoğraflar çok etkilenmiştim. Siz ki... ...bundan çok daha fazlasını... ...herhalde gördünüz. Gördüm. Bana bir gün... E, ...bir konteyner içerisinde... 5000 bin fotoğrafını getirdiler... ...olgun, ee, dedi ki, Bülent abi dedi Almanya'da Düsseldorf'ta kitap fuarında çok önemli bir sergi yapılacak, ee, bu seçkiyi senin yapmanı istiyoruz, hayırlı olarak dedi. Dedim ya benim için çok büyük bir sorumluluk ve onur ee, ama yaparım ve o beş bin negatifi işte taradık ee, hepsini bir e, kontak baskıları vardı zaten. Ee, ...ve böyle bir yüz ellilik, yüzlük ve ellilik seçki, yani 150 fotoğraflık bir sergi olursa şu yüz yüzlük olursa şu yüz, ellilik olursa şu 50 gibi. Ee, sonra tabii başka e, arkadaşlar, dostlar da e, başka sergiler için yine bunları seçtiler. Buna ilave başka bir şeyler de seçtiler. Evet, bu sizin çünkü benim gördüklerim için de yani böyle... Beş bin fotoğraf yoktu. 100 tane, 150 i̇şte, işte, tane fotoğraf işte. var. Demek ki o seçkiden o, o benim, sonra evet, aynen öyle. bize, bize gelenden evet. süzülmüş. Yani aslında hepsi iyi fotoğraflarda da mükerrerler var tabii ki. Evet, yani, evet, evet. yani bir rulo filmin içerisinde diyelim ki aynı düğünü çekmiş. Bu düğünün içerisinde işte 12 poz varsa veya 24 poz varsa bunun iki tanesi kullanılır. Bir tanesi kullanılır. Yani çok tekrar olur yoksa. Şimdi Yıldız Boran'la benim başka mecralarda sizin ağzınızdan dinlediğim iki farklı hikaye daha var bir tanesi. Bunlardan iki aşk aynı anda olmaz. Çok güzel. Lafı. Aynen. Bir de Yıldız Hanım'ın makinalarını sizin oğluna teslim ettiğiniz evet. bir duygusal bir an var. Var. Çok kısaca oradan bahsedelim mi? Memnuniyetle aslında birkaç duygusal olay var. Şimdi uzun yıllar zor şartlarda yaşadım. Özdemir Asaf ve Yıldız Moran olanakları çok kısıtlıydı. Binlerce kitabı bir dostunun evinin garajına bırakmış. İşte bütün ışık spotları ve ayakları yer olmadığı için bana teslim etti. Biz onu fabrikamızda, bir depoda bir 20 sene, 25 sene sakladık, tuttuk. Sonra daha önceki yıllarda zaten. 70'li yıllarda şöyle bir şey anlatmıştı, Özdemir'le tanıştırmasını, ona nasıl aşık olduğunu ve artık onun da bir hayat kurma istediğini ve iki aşk birlikte olmaz deyip fotoğraf makinesini rafa kaldırdığını ve hayatında bir daha hiçbir zaman fotoğraf çekmediğini. Bu hikayeyi bir kere daha çocuğu olunca diye de anlattım. Ama aslında zaten aşık olması, çocuğun doğması aynı yılın aşağı yukarı. Yani böyle. Yani hayatında en sevdiği işi, fotoğrafı aşkı için bırakıyor. Ve Özdemir Asaf da çok bohem bir adamdı. Ekmek almaya diye çıkıp işte on gün sonra telefon işte ben de Tosun'un yanındayım. Ya Tosun bodrumda değil mi? Evet işte bodrumdayım. <gülüyor> Abi ki bir hafta böyle ekmek almak için çıkmış falan. Öyle bir rahmetli e, şeydi. E, Özgür ruh. <gülüyor> Özgür ruh vardı. Evet. Özlem'e Asaf için bir cümle söyleyeceğim şimdi. Ve hemen parçaya gireceğiz. Sonra devam edeceğiz. Değelim. No problem. Chet Baker, Duke Jordan. Dinliyoruz. İzlediğiniz izleyicileri bu akşamki misafirimiz Gülent Özgören Acayip Sevdiğim sularda yüzdüğümüz bir sohbet oluyor Fotoğraf üzerine Daha yelkenden bahsedemedik Arada bunu pas geçtik Su altı var pas geçtik Balık var bunları pas geçtik İnşallah sonra dönecek vaktimiz olur Fotoğraf çok derin gidiyor ama ee, Yıldız Bora'nın e, Büyük katkıları var Dediğimiz eğitimle alakalı bir de Yıldız moranın bütün fotoğrafları bir elden geçirmenin haricinde fotoğraf makineleri de sizdeydi. Bir de biz eskiden şimdi dijital fotoğraflar yoktu. Rol zarardık kendimiz. Ben ilfordçuyduk. 36 tane bir rola film koyarsınız, 3 rola alıp seyahate çıkarsınız. Böyle şak olur, fotoğraf çekmek falan yok. 3 kere yutkunup, 5 kere düşünüp, sizin bir de öyle... Hmm, 9-12 çektikleriniz var. Onların da hikayelerini dinleyelim. Bir parantez arasında ne dersiniz? Tabii. E, yani ben bu işte 50 küsur yıllık fotoğraf hayatımda e, her türlü format makine e, ve her türlü fotoğraf tekniği e, kullandım. E, yani her işe göre bir, bir makine lazım. Her işe göre bir boyut lazım. E, işte sokak fotoğrafı için Henri Cartier-Bresson gibi sizin söylediğiniz 36'lık yani 35 milim film e, Son 70 yıldır kullanılan bir makine 50 yıldır işte Leica'lar, Nikon'lar, Canon'lar vesaire bu boyutlar. Sonra daha böyle bir moda fotoğrafçıları için falan işte Hasselblad gibi, Rolleiflex gibi 6-6 santim, 6-7 santim boyutlarında negatiflere çeken rol film makineleri var. İşte bunları ben de kullandım. Benim bir tane Lubitel'im vardı öyle. İşte o tepeden üstten işte, bakmadım. Evet. O da 120 rol film kullanır, evet. 6 santim, 6 santim. İşte ben de onları yeri geldikçe kullandım. Bir de 1980'den sonra da bunların yanı sıra ben doğa fotoğrafına çok tutkuluyum, düşkünüm. Doğa fotoğrafında da işte her şey duruyor, sabit. Mühim olan o arayıp bulduğunuz, seçtiğiniz o güzel doğa parçasını tırnak içinde e, Tanrı'yı aşmak yani onu yaratanı aşmak e, diye bir tabir vardır. O da şu yani o güzel doğa parçası ben daha güzel nasıl çekerim? E, bunu güzelleştiren nedir? Işıktır, e, e, hava şartlarıdır, kardır, fırtınadır, sonbahar renkleridir gibi e, elementlerdir yani doğa şartlarıdır. E, i̇şte sabahtır, öğlendir, akşamdır, Işık e, yatar, gölge uzar vesaire. E, doğa fotoğrafçısının da görevi e, O doğa parçasını e, En ideal şartlarda Kendince en Güzel şartlarda çekmektir Bu duran e, Fotoğraflarda da e, Makinenin Birazcık daha büyük film kullanması e, Daha fazla e, Çekerken kontrol edebilmeniz e, Perspektifi e, alan, Net alan derinliğini Netlik alan derinliğini e, Bu perspektifi düzeltilen ...atölye makinalarıyla, işte landscape makinalarıyla, köylüklü makinalarla ancak böyle. yapabilirsiniz. Yani objektifin ve film şaselerinin ayrı ayrı pivot ettiği, oynadığı... ...ki böylece bir yumurtayı pinpon topuna çevirebildiğiniz... ...bir pinponu yumurtaya çevirebildiğiniz, perspektifle oynayabildiğiniz makinalardır bunlar... İşte foto doğal fotoğrafları da bu makinelerle çekilir. Ben bir 25 sene bu makinelerle fotoğraf çektim. Bunlar aynı zamanda şehir fotoğrafları çekmek için de bina perspektifinde oynarken idealdir. İdealdir. en evet, doğru mimar. makineler onlardır. Evet. Şimdi onu biraz ona benzetebilmek için de bu modern makinelerin PC Tilt Shift denilen bir lensleri vardır. Onları da işte objektif kendi içinde e, deforme olur, e, akslar üzerinde oynar. E, böylece siz bir makineyi, bir binaya, e, tepeye doğru çevirdiğinizde e, işte binanın altı e, üstün, üstüne göre bir şey olur. Türkçesini bilemiyorum ama komple kaç, kaçışlardan bozulur. dolayı duzlu. Evet, evet. İşte bu tilt-shift objektifler de bunu düzeltir. Evet. Yani her şeyin paralel olması lazım mimari fotoğrafta. İşte o makineleri kullandım ben de yıllarca. 9-12 santim boyutlarında film Onlar böyle siyah örtünün tuttuk. altına girilen makineler değil mi? Evet siyah bezin altına girersiniz. Görüntü bir freznel camın arkasında belirir. Baş aşağıdır. Ve işte bezin altına girersiniz ki güneş ışığı ve gün ışığı şey olmasın diye camı aydınlatıp da hani görüntü diye görebilmek için siyah bezin altında çekersiniz o fotoğrafları. Onlar da ağır makineler herhalde. Evet yani makina en az bir 5-6 kilodur. İşte kaseler içerisinde filmler taşıyorsunuz. Bir 5-6 kilo olur. Objektifler bir 3-4 kilodur. Yani bir 18 kilo, 20 kiloluk makinelerle gezersiniz. Yani bir daha daha çıktınız 20 kilo. 20 kilo evet. <gülüyor> çektiniz, çektiniz, çekemendiniz, indiniz 20 kilo. E zaten çok seçici seçiyorsunuz yani Aynen. öyle o kadar bir ee, öyle bir makineyle o ağırlıklara gezen artık şipşak öyle hani yüzlerce dijital fotoğraf gibi çekeyim de sonra seçeriz yok. Yani önce seçiyorsunuz karar veriyorsunuz ve onu çekiyorsunuz. Ve çoğu günde fotoğraf çekmeden geri dönüyorsunuz zaten. Yani 20 pozla cebinizde gidiyorsunuz. İşte 18 tane ile eve dönüyorsunuz boş çekilmemişle. 2 poz çekip geliyorsunuz mesela. Hı. Böyledir. Evet. Içiyor, evet. Şimdi halbuki demince konuşurken de dijital fotoğrafta makineyi çek havada Tabii sallı ya. böyle kamerayı evet. bir şey çıkıyor. Hazana fotoğraf. Hazana. Ha, fotoğraf. Yani gidiyorlar geliyorlar 1500 tane çektim diyor adam. O 1500 taneden nasıl bir seçki olabilir <gülüyor> ki zaten? Yani benim zaten aklım onu almıyor. <gülüyor> yani Çünkü bir sergide yağlı böyle resim sergisi yurt dışına gittik geziyoruz sergi, fotoğraf sergisi olsun. Kırk fotoğraftan sonra algı yorulmaya başlıyor. Kırk yağlı böylesinden sonra tamam. algı yorulmaya başlıyor. O sergi salonlarında bir sürü oturma yerleri var. İşte orada insan dinlendiriyor. Dima'yı, gözü dinlendiriyor ve sonra tekrar devam ediyor. Beş yüz tane sergide fotoğrafı gezemezsiniz. Algı yorulması var. Doğru mutlaka. Ee, peki şimdi artık yavaş yavaş fotoğraftan çıkalım. Çünkü Ahmet'in de söylediği gibi çok farklı konulara gireceğiz ama son bir şeyden bahsetmiştik Yıldız Hanım'ın makinalarından. onunla hiç fotoğraf çektiniz mi? Çek, Yadetmeden önce. Çektim tabii. Çünkü ee, o da bir evet. ilginç bir duygusal bir hikayesi var Çektim ama çok fazla çektiğim söylenemez 70'li yıllarda çektim. Böyle bir 3-4 sene kadar. o kadar. Yani biraz da hani o makinanın bir manevi değeri var. Hani onu kullanmadan ziyade daha çok hani bir saklama, koruma saklama koruma gibi evet. böyle bir şey vardı. Sonra da onu e, yade ettiniz galiba. Sonra da 20-25 sene sonra e, arayıp iade edeceğimi söylediğimde e, onların da gözlerinden yaşlar döküldü. Çok hoş. Evet, çok hoş. Ya şimdi da müzik arası vermeden evvel benim mesela çok enteresan bir sorun var. Sor bakalım. Fotoğraf hayatında mesela herkes çok etkileyen bir isim var. Benim de etkilendiğim. ...sizin de çok etkilendiğinizi bildiğim... ...Ansel Adams. Evet. Ne yaptı size? Bizi, bizi mahvetti de size ne yaptı? Vallahi ben... ...koboy e, gibi çift makineyle geziyordum... ...1970'li yıllarda. E, işte 1976 mı ne... ...unuttum şimdi yılını. E, dediler ki kütüphanede bir yeni fotoğraf sergisi açıldı dediler. Bir adam, Hansel Adams diye bir adam... ...ben hayatımda duymamışım adını. ...gittim içeri böyle 50-60 santim boyularında... ...40-50 en ufağı... ...yani genelli 50-60... ...bir siyah beyaz fotoğraf sergisi... ...benim bütün fiyaka gitti... ...yani ben kendimi fotoğrafçı zannederken... ...ki yani 76 dediğimiz işte ben de sonuçta... E, ...5-6 senedir fotoğrafçıyım göya... ...kendim basıyorum, kendim bango ediyorum... ...her şey tamam... E, ...yani onlarınki fotoğrafsa benimki ne... ...benimki fotoğrafsa bu ne falan... ...inanılmaz detaylar, inanılmaz tonlar... Siyahlar, siyahlarda detaylar, beyazlar, beyazlarda detaylar, katman katman beyazlar fotoğrafın içinde filan. Yani böyle bir e, ton zenginliği e, ve tanıştık. Ah e, evet, tanıştı. Tanıştık, evet. E, i̇şte öğrendim kim olduğunu tabii ki. İşte orada bir broşür var, bir şey var. Ve hemen kitaplarını buldum, aldım. E, bizim hoca departman bile bilmiyor doğru düz adamı e, bir şeyde üniversitedeki fotoğraf bölümü. Ee, ve işte ondan sonra benim hayatım e, bir, bir anlamda tırnak içinde sanki mürit gibi e, onun öğretisini e, onun bilmini, eğitimi işte 3-4 tane önemli kitabı var e, Negatif Print yani işte e, baskı e, gibi işte 3-4 tane kitabı var e, Resmen sistemi. böyle Zon Sistem diye toparlamış bütün sistemi yani fotoğrafta bilinen ee, işte 1880'den o güne kadar gelmiş 1860'dan fotoğrafın işte ilk başlangıcından o güne kadar gelen bütün bilgileri e, toparlayıp e, ve onlara bir e, daha e, şeyi getiren e, sistematik ...ve analitik bir şey getiren, görüş e, görüş ve çok ciddi laboratuvar çalışması getiren, e, sensitometrik atan içine densitometrik atan... ...yani ne kadar teknik bilim varsa, fizik kimyasını vesairesini e, sarmalayan bir sistemdir, zon sistem. Daha fotoğrafı çekmeden fotoğrafçının zihninde, zihnindeki göz tabirini kullanıyor, zihninizdeki gözle... Bitmiş fotoğrafı görmek, tahvil etmek, ona göre tonları belirlemek ve o tonlara göre de poz vermek ve ona göre de filmi yıkamak. yıkamak. Tabii ki bunu ondan sonra basmak, basmanın evreleri, e, paspartulamaya kadar, çerçevelemeye kadar fotoğrafın bütün evrelerini anlatan bir sistemdir bu sistem. Evet. Yani bütün fotoğrafçıların mutlaka bu fotoğraflara bakıp, bu sistemi öğrenip fezamları çünkü bu fotoğraf çekmek bir bilim hakikaten. Yani ben sevdim çektim de olacak işler değil. Ama satranç gibi aynen. Bütün hamlelerin bir sonraki hamlelerin ne olacağını düşünmek. Bu sırada sanki çok hızlı fotoğraf çekiliyormuş gibi. Yanılıyorsam Bülent Bey de şey etsin, söylesin sevgili Bülent Özgören. Yani o anda deklanşöre basarken kafanın arkasında bütün bunlar son surat akıyor zaten. Gibi. Gibi yani Olur. şimdi bakın mesela bu tür bir e, stüdyo makinasıyla atölye Hı. makinesiyle e, veya işte field kamera deniyor onlara, e, sahra makinalarıyla... E, ...Versini'ye zirve yapıyorsun, çıktın indin yedi buçuk saat ve dört poz çekiyorsun. Bu ne demektir? Yani hataya hiç yer yok şimdi dijitalde öyle mi? Dijitalde çekiyorsun, makinenin arkasına bakıyorsun LCD ekranında, sana zaten eğriyi de gösteriyor, histogramı da gösteriyor. Doğru poz, yanlış poz zaten belli. E, artık biraz da estetik bilginiz, duygunuz da varsa da bir fotoğraf çekiyorsun. Evet. Ama bu film zamanında böyle değil. Yani sen onu ancak seyahatten döneceksin, banyo edeceğin, ondan sonra göreceksin filmin nasıl olduğunu. Dolayısıyla orada her şeyin önceden e, yani kaç ay, birkaç yıl öncesinden bütün sistemini oturtmuş, tekniğini oturtmuş e, nasıl pozlayacağını, nasıl banyo edeceğini ne çekeceğini, duvara e, ne asacağını e, bilerek bilir. Zaten hep böyle söyleriz. Fotoğraf sahada bitirilir, sahada çekilir. Bugün artık öyle bir şey kalmadı. Tabii. Alıyorlar, diyorlar, fotoğraf içinden fotoğraf çıkartıyorlar. Onun rengiyle, ruhsularıyla her şeyle oynayarak falan. Dijital çıktı, ertlik bozuldu. Artık Değil. o fotoğraf olmaktan çıkıyor, başka bir şey olmaya evet. başlıyor. Evet. Yani hiçbir şekilde hani kötüdür iyidir demiyorum fakat fotoğraf değil o işte fotoğraf çünkü duvara asılan şeydir doğru evet duvara asılmayan hiçbir şey fotoğraf değil o cümleyi çok kur kurarız biz doğru. eğitimlerimizde veya derneklere gittiğimizde öğrencilere el verirken fotoğraf üç boyutlu elle tutulan ve duvara asılan bir sanat türündür Aynen, katılıyorum çok güzel. yani dijital değildir doğru illa ki baskı olmak mecburiyetindedir evet. çok doğru güzel baskın da lezzetinden Evet. yanında yatılmaz dedikleri. Yemeden yanında yes, yat bu işte. duvara asıp yanında yatıyorsun. Full on the Hill okay. and Natural Boy. Ve dinliyoruz. Evet bir Norveçli sanatçıdan da Inger Marigun dersenden geliyor. Day, after day Alone on the hill The man with a foolish grin Is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer, but. The fool on the hill sees the sun going down, and the ice in his head sees the world. Strange, enchanted boy. They say he wanders very far. Spoke of oh, many things, fools and kings. This is said to me. The greatest thing. You ever loved? It's just too. sevgili laflayacağız dinleyicileri. Keyifli ve heyecanlı e, muhabbetimiz, söyleşimiz devam ediyor. Tabii biz parça aralarında Bülent, Bülent abiyle e, söyleşmeye devam ediyoruz. Ve her soru arasında da e, yepyeni bir boyut kazanıyor e, bu akşamki program. Şimdi birazcık spordan bahsedelim isterseniz. Orada ciddi başarılar var. Anladığım kadarıyla. Yani başarı demeyelim de hobi, hobi seviyesinde, seviyesinde. Ama biraz evet. aşmış sanki hobi seviyesini. İşte bu az evvel Hatırlarsanız söyleşimizin başında sen bir o voleybol, basketbol vesaire o işin ciddiyeti nasıl ki onu yapmazsan cezaya kalıyorsun filan. Bize kanımıza o, o onlu yaşlarda e, girdi. Hatta her çocuk gibi biz de mahalle arasında tabii ki top oynayarak büyüdük ama hani bir de okulun verdiği o, o eğitimin üstünde e, bu cenevrede de pekişti. İşte ben bütün takım sporlarını yaptım. E, kayak zaten e, hep hayatım boyunca su kayağı, kar, kar kayağı yaptım. Ee, ve e, işte basketbol, voleybol, futbol filan işte bir şeyde lise yıllarında e, oynadık. E, işte, sonra Amerika'da e, Miami zaten şey cenneti, de, deniz, su, sporları işte dalgıçlık, balıkçılık, e, yelken vesaire ve e, tenis yani neredeyse tenis kortu olmayan e, site yok Apartman yok Villa yok Öyle bir e, yerdir Şimdi böyle sevgili bir... Bülent Özgür Böyle anlattığım vakit Zannediyorlar ki Aldın eline birer kere dokundun Şimdi sende bir golf var Var, evet. Yani o şaka muhakkak değil yani. Bunu anlat mesela. Anlatayım. Bir ucundan girelim. Evet, Onda, sonra nereden çıkacağımız belli olmaz. Evet. Şimdi tabii ki ucundan değil. Yani yaptığım her işte bende böyle bir 8-10 sene giden bir sürekli bir sistematik var. Bir, bir, bir antrenman var ve ciddi bir eğ eğilme var. Ee, tabii ki bunların hepsi böyle uzun yıllara şey. Mesela ne bileyim Münih Olimpiyatlarında futbol oynadım ben. Avrupa Lise futbol şampiyonu benim lisem. Ben de on numaralı forma giyiyorum yani Dolayısıyla bu böyle Forward'ım hani forward evet ve golcüyüm Yani işte Bu da işte voleybolun basketbolun Birbirine bunların Katkıları işte zamanlama Zeka Fazla yorulmadan doğru pasla Doğru işte pozisyona girme Bütün bu toplu olan sporlar zaten evet. inanılmaz Tabii. bir fundamental yaratıyor evet. insanları evet. Ben de hep toplu spor evet, zaten toplu. başka yok Sonra Miami'ye gidince Bu toplu sporlardan biraz uzaklaşıp Yelken, işte dalma, balıkçılık ve tenis ağırlıklı. 6 sene yaşadım ben orada. Tenis kortuz ev yok zaten. Ben günde ortalama 3 saat tenis oynadım. Yine toplu bir spor. Sonra Türkiye'ye geldim artık iş hayatına falan girince. Bu arada at hayatım boyunca her zaman vardı. Atlı Spor at. Kulübü üyesiydim 1960'lı yıllardan beri. Ee, bu, bu da işte 1900. Şey, Levin 2000, vardır, onu tanırım. Evet, Levin okçu oldu. Evet. 2000'li yıllara kadar gitti at, sonra atı bıraktık. Ee, işte Türkiye gelince iş hayatı bilmem ne, biraz da kolesterol yüksek. Ee, bir annemin bir ameliyat sonrasında doktor seni de bir çekapa sokalım dedi ve benim kolesterol falan çok yüksek olunca spor yap dedi. Ee, ne yapıyorsun? Vallahi ben iş hayatındayım. Çok fazla bir şey yaptığım yok. Ama eski tenisçiyim. bu buyum falan anlatınca. E, bilardo oyna dedi. Ben dedim zaten 30-40 senedir oynuyorum bilardo. O zaman oynarız. o Çünkü bir iki saatlik bilardo da siz 3-5 kilometre yol yürüyorsunuz. Masanın etrafında. eğiliyorsunuz kalkıyorsunuz. Bunu yap. Sigarayı bırak. E, zaten bıraktım o, o dönemde. Tam bıraktığım dönem. Ondan sonra spor. E, o yıllarda e, bir dostumuz, bir golf kulübü falan şeyi. Hadi seni üye yapalım. Ve golfe başladık. Bir 25 sene golf oynadım ben, ee, çok hızlı ilerledim yine aynı sistematikle yaklaşarak vesaireli ve Türkiye'nin e, en düşük handikaplı e, golfçüsü oldum, e, birçok Türkiye şampiyonluğum var. E, bunlar böyle amatör şey turmalardan bahsetmiyorum hani handikaplı e, bilmem şey turmalar değil, gross score deriz ona, en düşük oynayan anlamına en düşük vuruşla eee da on, onda benim en düşük handikaplı golfçüsü oldum birkaç sene üst üste. Ee, işte milli bir maç yapıldı. Milli takım kaptanı seçtiler beni. Milli takım kaptanı oldum. Milli olduk yani. Böyle bir golf şeyimiz var. Şimdi 5-6 senedir bıraktık golfü. Ee, şimdi kaz dağlarında yaşıyoruz. Bir başka başka aşkların peşindeyiz. Evet. <gülüyor> şimdi yani herkes diyor ki mesela Ata bindim. Üç gün ata binen ata bindim diyor. Kaç sene dediniz? E, 20 bana sene. Ciddi olarak 15-20 sene, 20 sene e, bindim evet. Yani bu böyle rakamlar hani e, bu kadar konsantre yapılan bütün bu işleri bir ömre sığdırmak bile çok zor. Kesin ben şimdi boşuna ya. yaşadım diye bakıyorum kendi kendime. İşte şimdi yani bunu aslında işte bütün gençlere e, buradan onu e, salık veririm. Yani bir ee, tabii ki para önemli Hayat işte aile Sorumluluk e, Para gerekiyor sıhhat için eğitim için Çocukların geleceği için vesaire Ama e, genç yaşlarda Hobi edinmek e, Spora eğilmek e, Bunlar çok önemli Ben işte buna çok erken başladığım için bu hayata sığdı bunlar e, Yani bu e, Sadece önem vermek yani bir, bir de şey var Demincek konuşurken aklıma geldi Atıcılık var mesela Var evet 18 yaşında ilk silah kullanma ruhsatı alabildiğim gün, Cenevre'de silah satın aldım. Ee, tabii ki çanta içinde gezdiriliyor, tabii ki bagajda gezdiriliyor. Yani hiçbir zaman e, yalnız değil. Hiçbir zaman değil. Evet, hayatımda öyle bir şey olmadı. Ve sonra ben haftanın üç günü, bir 10 sene boyunca haftanın üç günü poligona gittim. Her defasında 150 mermi attım. Yani bunu hiçbir asker, hiçbir polis atmaz bu kadar mermiyi. 9 sene 10 sene boyunca haftaları 450 mermiden bahsediyorum. Ee, çok uzun bir emek o da. Evet. Şimdi Sevgili Bülent Özgören söylemiyor ama demince anlatırken bir greyfurtun içine diyor. Kaç kurşun? Kaç mermi? İşte şey poligonlar 25 metredir mesafesi. bir şey kağıdının, poligon kağıdının kartonunun da işte içinde orta bölümü aşağı yukarı bir portakal büyüklüğündedir. Evet. E, o on numaradır. İşte onun bir sonraki dışındaki daire dokuzdur. 8 böyle gider. E, yani orada benim işte en zirvede olduğum dönemlerde bir iki üç senekiydi bu. Dört, üç dört sene sürmüştür. O dönemde elli merminin kırk dokuzu ortadaki portakalın içindeydi. Portakalın içinde Evet. Portakalı soydum. Yani bu hani gazoz atıyor <gülüyor> ya şimdi şey mesela şimdi o ok atıyor evet, hani bizim. Evet evet, e evet. Milli, gurur, milli gururumuz. Evet. Çok mutluyuz tabii öyle sporcudayız, e çok çok mutluyuz. Yani o, onun gibi işte nasıl atıyor hep böyle ortada, hmm. e, işte hani o da işte tabancayı da. Büyük ee, bir kompakt. Tabii ki o okta tabii başka faktörler de tamam, vardı. Rüzgar şu bu vesaire. O, her şey de ee, var. Evet. Hı. Evet bir yine bir parça verelim. Fakat çok enteresan. Şimdi dikkatimi çekti. Bu kadar a mermi atarak poligonda çalış, bu kadar iyi ol falan filan ama hiç avcılık yok bak ne kadar kıymetli bir şey. Evet yok. Yok, evet. Güzel. Peki kimden ne geliyor? Ee, Paolo Frezzur Richard, Richard Galliano ve Jan Lundgren'den gelsin. Ne geliyor? Mare Nostrum, bizim deniz veya Akdeniz. bir programda devam ediyoruz. Laflayacağız dinleyicileri herhalde oturdukları yerden kalkmadılar. Bizim nutkumuz tutuldu. Gözlerimiz açık vaziyette dinliyoruz. Ee, bu kadar hobi, bu kadar merak ve bu kadar keyif bir hayata nasıl sığar diye bir soru sormayacağım. Çünkü sorur, sorarsam eğer çok üzülürüm. <gülüyor> Doğru kendimi boşa yaşamış hissettim bazen. Allah Allah. Bir de bunun içinde inanılmaz bir gezginlik var. Çok ülke var, Bu gezilmiş, var. kayıtlara alınmış, keyfi çıkartılmış, yemesiyle, içmesiyle, her şeyiyle. Bunlardan biraz bahsedelim. Tabii memnuniyetle. Ee, ilk yurt dışı çıkışım 1972. Ee, işte 16 küsur yaşında. Ondan evvel aileyle Türkiye içinde yaptığımız işte seyahatler var. Erdek moda o zamanlar, Bodrum yok o zamanlar. İşte, işte Adana arabayla gidiliyor çoğu seyahatleri. Abant filan gibi seyahatler. İlk hayatımda yurt dışında ben işte liseye okumaya gittim. Üç ay sonra işte bir şey gezisi var dediler. Milano gezisi var dediler yazıldık gittik sonra dediler işte Venedik gezisi var o öyle filan öyle başladık ufak ufak ve e, tabii çevredeki arkadaşların bir ikisinin arabası vardı filan e, işte Avrupa içinde gezmeler başladı e, işte İsviçre'den Fransa'ya geçme Lyon'a gitme işte bilmem Güney Fransa'ya gitme İtalya'ya geçme gibi böyle küçük küçük e, iki günlük seyahatler sonra üniversiteye e, Amerika'ya gittiğimde e, Amerika benim hiç böyle beni açmadı yani işte şey geldi kültür anlamında şey sığ. anlamında sığ geldi ve e, orada ilk seyahatim Guatemala'ya gittim ben yani Miami'de okuyup e, da hani gideyim de New York'u göreyim gideyim de Kaliforniya göreyim demedim gideyim Chicago'yu göreyim demedim ve ilk Guatemala'ya gittim e, sonraki ilk seyahat Meksika'ya gittim sonraki bir seyahat Peru'ya gittim ben bunlar bahsettiğim 18 yani 19-20 yaşından e, ki. E, seyahatlerim e, ve e, işte e, sonra tabi Amerika'da da bir iki tane gezdik yine Amerika içinde de hani görmek için fotoğraf çekmek için büyük e, milli parkları filan e, Kaliforniya'daki e, New York'ta filan birkaç seyahat yaptım ben hiç Güney Amerika'yı görmedim ne dersin Güney Amerika kültürü için bir kere derinliği olan bir çok kere. renkli çok bir kere güzel. çok güzel insanlar var çok renkli ee, hem e, ilkel dinleri katoliklikle karıştırmışlar. Ee, yani biraz böyle bizim e, Anadolu e, İslamı gibi hani hem şamanizm var hem İslam var gibi. Orada da hem şamanizm var hem kat, e, kateşizm var işin içerisinde. Ee, çok renkli Meksika, Guatemala özellikle, Peru öyle öyle. Ee, ...yani tarihleri tabii ki bir... ...bizim tarihimiz kadar eski değil... ...yani bir e, işte yapılara falan... ...baktığınız zaman maçupiço vesaire... ...dediğiniz zaman bunlar evet. binli yıllar... Tabii. E, ...ve... E, ...işte... ...şey yok... E, e, ...bizde Roma'nın... ...işte kemerleri... O ihtişamı ve, ve o, o zenginlik... Öyle, ve ...bir de teknik, teknik özellikleri yok. <gülüyor> Daha böyle... kübik ve üst üste konmuş taşlarla... ...oluşmuş işler var. Yani bizdeki o... ...560'da yapılmış Ayasofya'nın... ...ihtişamı mesela... ...dünyada yok zaten öyle bir şey. Ama renkli yani ben... ...yaklaşık herhalde bir... ...125-140 arası ülke gezdim... ...dünyada... Ee, yani tavsiyem e, bir doğudan bir sene batıdan bir yere gitmek. Yani bir, bir sene Laos, Kamboçya, Vietnam yapılıyorsa öbür sene belki Meksika Guatemala yapmak. İşte ben doğuya gittikten sonra Avrupa'ya gitmez oldum. Çok enteresan. Evet. Çok evet. Böyle. Çünkü Doğu çok başka bir şey, farklı başka bir, bir, bir, bir duygu kültür. yüklüyor insana. Aa, o belki de yaşla da alakalı evet. biraz. Gençken Avrupa'dan besleniyorsun. Öteki tarafa gittikten sonra orada Farklı şeyler görürüm. Fakat biraz yani, yan, yanlış ayakla başladım bunu anlatmaya. ya yani önce şunu söylemeliyim. Hı -hı. E, önce Türkiye gezilmeli. Yani ben Türkiye'de çok mübahalalı bir şey söyleyeceğim ama gitmediğim ilçe yok. Yani bırakın vilayeti. ya yani önce bu görülecek. Yani ben onları gördükten sonra hani diğer saydığım ülkelere gittim. E, bu özellikle e, fotoğraf e, peşinde koşmaktan, e, işte 1970'li yıllarda başlayarak. Ağırlıklı olarak 80'den sonra tabii ki yani yaşımız ve iş ve yani imkanlar doğrultusunda Hem ticaret için hem iş için ben Anadolu'da işte Güneydoğu Anadolu'da işte Midyat, Mardin, Diyarbakır, Maraş, Elazığ filan sonra fotoğraf seyahatleri için Karadeniz Yani bir keresinde ben 81 yılında Üç arkadaş İstanbul Şile'den çıktık Hopa'ya kadar sahilden gittik 1981 yılında tek bir otel yok Akşamları atletimizi, tişörtlerimizi yastıklara kılıf yapıyoruz. Yani öyle yerlerde yatarak bahsediyorum. 3600 kilometre yol yaptık. Şile'den Hopa'ya ve dönüş daha e, güneyden. E, işte Erzurum, Erzincan, e, Tokat, Amasya, e, Çorum falan Bolu bu doğru. şekilde döndük. Yani ben hala bu seneye kadar, daha düne kadar şu pandemi öncesinde... E, Son dört senede gittiğim yerler Hakkari, Bingöl, e, Bitlis, Siirt, e, Van vesaire ki bunlar üçüncü kere, beşinci kere gittiğim e, yerler. İşte bunların bazıları fotoğraf için, çoğu fotoğraf peşinde daha doğrusu. Kimileri işte derneklere e, konuşma yapmak için, fotoğraf yarışmaları da jürilik yapmak için e, veya sunum gösteri yapmak için davetli olarak gittiğimiz yerler bunların birçoğu. E, Bazıları işte Bir arkadaşla iki arkadaşla iki, ikili üçlü gittiğimiz Kimine yalnız eşimle ailemle gittiğim yani Önce bir kere Türkiye'yi gezmek lazım. lazım Önce İstanbullu İstanbulluysanız nereliyseniz Önce kendi memleketinizi kendi mahallenizi Çok iyi fotoğraflamanız lazım Kendi şehrinin Fotoğrafçısı olmanız lazım önce Sonra ülkenin fotoğrafçısı Olmanız lazım sonra Eğer Dünyaya dolaşıyorsanız oralarda da fotoğraf çekebilirsiniz. Ama şunu çok görüyorum çevremde insanlarda. İstanbul'da, Türkiye'de yaşayıp da hayatında İstanbul'da hiçbir makinesini çantadan çıkarmayıp her sene işte bir yere gidemedik ki fotoğraf çekeyim diyor. O, yani sadece işte Omo Vadisi'ne gidip Etiyopya'da yerli kabilesi çekmek de fotoğrafçı olunmaz. Madagaskar'da bir, bir, bir ölüm ayini çekmek de fotoğrafçı olunmaz. Ee, önce e, kendi çevreni, yakın çevreni bulabilirsiniz. E, iyi fotoğraflamak, iyi bir e, bu konuda bir e, arşiv bir, e, e, yani, bir yani. portfolyo gösterebilmek lazım. Evet. Sevgili Bülent Özgören bir şey söyleyeceğim. Aha, ben mesela fotoğraf grubundaki arkadaşlara şunu söylüyorum. Fotoğraf mekanısını alıp kafası kesik tavuk gibi fotoğraf çekmeyle bu iş olmaz. Mutlaka bir proje öğretmeniz lazım. Bir şeyin fotoğrafını çekmek için peşinde koşmanız lazım. Yani elini alıp da sokakta bütün gün dolaşarak fotoğraf çekilmeyeceğini inanan bir insan. Buna, bu bu yaklaşım nasıl oluyorsun? Çok yani doğru. Yani hep bir proje yapılması lazım. Bir proje fotoğrafı çekilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi çok doğru. Bu bir evreleri var bunun. Yani ilk başlayana doğru bir şey değil bu. Ee, Hı -hı. öneri değil. Ya yani ilk başlayanın her şeyi çekmesi lazım. Ki ne çek, neyi sevdiğini anlasın. Yani dans fotoğrafı da çekmeli, işte doğa fotoğrafı da çekmeli, mimari de çekmeli, insan da çekmeli, sokak da çekmeli veya da makroda çekmeli. İşte, sonra da zaman içerisinde zaten bunlar eğer fotoğrafçılar devam edecek aşklık devam ediyorsa, bunlardan bir tanesi onu daha çok cezbedecektir, onun üzerine gidecektir. İşte o zaman projeler başlayabilir. Yani o zaman kağıt kalem elinde ben şöyle bir proje çekeceğim şunu yapacağım. Mesela biz 80'li yılların başında altı arkadaş Fok Fotoğraf Grubu diye bir grup kurduk ee, ve e, işte 4-5 sene, altı sene akarka e, bir sene işte sadece Kazlı Çeşme'yi çektik evet. çünkü Kazlı Çeşme yıkılıyordu, duyduk haberini almıştık. O projeleri biliyorum. Evet. Bu konudan oraya geçecektim. Evet. Sen benden önce evet. davran. Yani Kazlı Çeşme'yi çektik. Öbür sene e, Surlar restore edilecek dedikotusu haberi vardı. Hadi dedik surları çekelim. Bütün İstanbul surlarının etrafındaki yaşamı çektik. Onun işte mahallelerini çektik. Onun arka sokaklarındaki o kaçak et kesenleri, işte Ayşe et at kesenleri, tavuk besleyenleri, işte güvercin pazarlarını, şeylerini, kuşçuları vesaireyi. Bunun gibi projeler ürettik. Yani bu daha belki ileri seviyede yapılması gereken bir şey. O projeler de şu anda bence çok kıymetli projeler. Birçoğu evet, evet, yok oldu. Evet ki. yok oldu zaten. Evet. evet yok maalesef. Oldu. Evet. Yine bir parça gidelim isterseniz. Every time we said goodbye. Normal Winston'den gelsin. Tam da denk geldi. Every time we say goodbye, I die a little, every time. Altyazı M.K. Sevgi laflayacağız dinleyicileri. Ee, Bülent Özgören'le gerçekleştirdiğimiz program yavaş yavaş sonuna geliyor. Ama daha vallahi açıkçası o kadar çok konu var ki e, seneye belki bir program daha yapma sözü isteyeceğiz Hı -hı. <gülüyor> Bülent abimizden. Hı -hı. E, şimdi 135-140 ülke e, gördüm dedi ama nihayet kararı Kuzey Ege'de. Bana göre dünyadaki cennet Kızey. Kuzey Ege. Çok çok güzel bir yer. Yani Türkiye aslında her tarafı çok güzel bir, bir, bir ülkemiz var. Ee, biraz daha kıymetini bilebilsek. Yani daha şu betonlaşmadan uzak. Ee, hemen böyle para kazanma şeyinden uzak bir şey olsak aslında ülkemiz çok güzel ama çok hoyratça e, harcıyoruz. Marmara ee, ne hale geldi mesela evet, şu anda? Evet. Marmara çığlık atıyor. Bitti. Yani artık çığlık sesi bile kalmadı. Maalesef. Yani bizim hayatımız boyunca işte bütün bu yerleri gezerken ah şurada yaşamak isterdik dediğimiz birkaç yer olmuştur eşimle birlikte. Ee, Buradan eşinize de selam söyledi. İsmi Beyza. Bilmiyor. Beyza, selam evet. olsun. Ee, i̇ki de güzel kızım var Senem ve Gizem. Onlara da, Onlar da selam. Evet, selam. Onlara da. Ee, yani işte çok güzel ülkemiz, yani her tarafı yaşanması yerler açıkçası. Ee, tabii. E, her yerde yaşayamayacaksınız. Sonuçta bir yer seçmeniz lazım. Ee, i̇şte İstanbul'daki yaşamımız, bundan 4-5 sene evvel iş hayatı artık sonlandırdık. Çocuklarımız kendi yollarını çizdiler. Artık hayata atıldılar. Biz de 30 yıldır işte şey yaptığımız, hayalini kurduğumuz bir yerde Kaz Dağları'nda, Asos'a çok yakın bir köyde bir taş yıkık dökük bir taş ev alıp işte burayı yaptık ve işte bir, bu sene oraya taşınmayı planlarken bu pandemi nedeniyle biz geçen seneden itibaren orada bir köy evinde yaşamaya başladık. Önce bir kiralık köy evinde yaşamaya başladık. Hem orada yaşam nasılmış onu görmek için. Aslında üç sene oluyor o. Üç senedir orayı kiralamıştık da son 18 aydır hep orada yaşıyoruz. Bir de kendimize yaptığımız evde bugünlerde bitti. İşte bugünlerdir oraya artık temelli taşınacağız. E, oraya taşınınca e, yani orada bir şey yapmamız lazım e, boş oturma olmaz. E, ben fotoğrafçıyım, eşim Beyza seramikçi e, ama yani her gün fotoğraf olmaz, her gün seramik olmaz. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Bir tane hani anlattık ya deminden beri hobi insanıyız. Başka bir başka bir e, şey de lazım, renk de lazım. Bütün komşularımız orada bizim e, hayvancı, işte keçi besliyor, koyun besliyor, inek. E, hep doğal şartlarda, köy ortamında, işte dağlarda, e, doğal yemlerle yayılarak işte yılın havada güzel olduğu için neredeyse onayı bu hayvanlar dışarılarda yaşıyor. E, eşim permakültüre, iyi, iyi tarıma meraklı. E, o biraz daha o işlerle e, meşgul oluyor. İşte pestil yapıyoruz, sirke yapıyoruz. E, çok güzel. İşte bostanımız var, meyve ağaçlarımız var, dut, kır pestyli. dönüm bostan mı? Yo bostanımız <gülüyor> var, işte yani işte bir, bir ufak ama e, emin olun 300 metrekare bir yer bile, 500 metrekare bir yer bile sizi günde 3-5 saat meşgul edebilir. Yani toprakla <gülüyor> uğraşma böyle <gülüyor> yorucu da bir işdir. E, i̇şte ben de e, yani neredeyse 11 yaşından beri yemek yapan birisiyim yani yemek için yaşayan birisiyim diyebilirim. Yani Yemek benim hayattaki en önemli tutkulardan biri. Hatta üç tutkudan biri diyebilirim yemek. Ee, öbür ikisini saydırmayın bana şimdi. Ee, o e, işte yıllar evvel, beş altı sene evvel bir e, Girit'te Paskalyasında Ortodoks Paskalyasında müthiş bir seyahat yaptık. Tam işte Paskalya günü onlar bir aylık et oruçları bozulup da et yemeye başladıkları gün bütün köylüler sokaklarda işte mangallar yapıyor. İşte kokoreçler pişiyor, kuzular çevriliyor, et yiyorlar çünkü bir aydır yemedikleri eti. Herkes kapısının önüne masa kurmuş. Üstüne işte onların o çupra dedikleri şeyleri var, içkileri var. Şeyleri, evet. Şnaps gibi biraz şey gibi. Abi, çok severim. Gibi. Evet, çok severim. Ee, oğlum yapıyor bana. Harika. Ondan sonra işte... Şam fıstığı, Antep fıstığı işte biraz fıstık fındık falan da koyuyorlar. Her geçene illa benden de bir tane iç filan gibi böyle çok neşeli falan bir ortam. Burası neresi? Girit adası. Girit adası. Bizi bir dağ köyüne bir dağ, e, da bir e, sizi bir dama götüreceğiz dediler. Bir yere kadar minibüs gitti ondan sonrasını gitmiyor. Arabadan indik son 15 dakikasını yürüyerek tek ev olan bir dağda bir yere geldik. Bir dam yani keçiler var etrafta işte kazan kaynıyor bir iki tane. Ne pişiyor dedi. Kazanda dedi işte keçi pişiyor oğlak dedi. Onun suyuna dedi pilav yapacağız dedi. İyi filan biz böyle hani köy evi ama yaşlı başlı adamlar bundan ne olur yani anlam veremiyoruz. Çolup çolup su kaynıyor bunda pilav yapacak filan Allah Allah diyoruz filan böyle biz burnumuzdan pek takmıyoruz filan. İçeride bir yan aneks bir, bir odacık var. İçi simsiyah duman ve siyah duvarlar. Kazan kaynıyor dibine çalı çırpı dürtüyor içi süt dolu bu ne olacak peynir Allah Allah peynir yapıyor bu adam nasıl yapacaksa artık filan diyoruz. Biraz sonra çok uzatmayayım bir oğlak geldi masaya. Aslında ben ne kadar uzasa o kadar hayranım. <gülüyor> i̇nanamazsınız o oğlağa inanamazsınız. Yanımızda o pilavı o suyu attı dedik ki bu tamam lap olacak dedik bu tamam dedik. Suyu attı süzgeçten geçirerek keçi sütünün suyundan ilave etti. Bilmem ne bir pilav oldu. İnanamazsınız o pilavın Vallahi lezzetine. Ben. Ya ben pilavcıyım yani. Ben kendime <gülüyor> pilav uzmanı zannediyorum. O suyun içinde callıp calıp bir pilav yaptı. Tane tane bir pilav oldu. Kendi yaptıkları ekmek masaya geldi. Orada pişirdikleri ekmek. Biraz sonra o peynir sepete koydu peyniri. Ee, o şeyi telemeyi ee, ve ondan bir ılık ılık peynir getirdi masaya. Önümüzde tuzladı daha peyniri istedik ya. Bu kadar güzel bir yemek. Derken bir arkadaşı geldi. İçeriden iki tane enstrüman getirdiler. Biri kemençeden bozma bir şey, bir başka bir şey, keman gibi. Bize bir müzik ziyafeti verdi mi? o yaşlı adam. Yani 80 yaşlı adamdan bahsediyoruz. Oturdu bir şiir okudu. Biz de tercüme ediyor orada rehber var. Yunanlı, Giritli. Onlar pardon Yunanlı demeyi sevmiyor, Yunanistan'ı sevmiyor girdiler. Girit. Ona ayrı bir Adolu'da. kültür, ayrı bir kültür, kendi kültürleri çok daha eski bir, eski bir köklü bir kültür. unuttum şimdi oradaki medeniyeti. Bir şiir okudu, belli şiir okudu adamı böyle çok böyle şey şiirsel okuyor onu, şiir okudu. Ne bu de, dedik? Bu dedi Nazım Hikmet'ten bir şiir dedi. Siz de Yılmaz Güney'i de bilirsiniz dedi. Oo, dağın başı, tek başına bir ev bizim burnunuza takmadığımız adam bize neden anlatıyor? Zülfü Nilvanel'den bahsediyor filan. Derken içeriden bir tomar kitap getirdi. Hepsi aynı kitap. Bu ne dedik? Adamın yazdığı şiir kitabıymış. Ben dedim ki bu peyniri ben de yapacağım. O peynir aklıma o gün düştü. Nazım Bundan aşkına sene, yapılır o peynir. Beş sene evvel o peyniri öyle bir ortamda, öyle bir yaşlı adamın bu kadar, bu denli e, kültürle kutar e, kadar kendini donanımlı bir, bir adam. Yani beni böyle bir aldı götürdü başka bir yerlere. Zaten peynir hep böyle hani mundar demişim uzanamadığım için zamanında <gülüyor> ama hani benim böyle hobiist bir adam olduğum için de illaki bir kafamın bir köşesinde onu bir gün yapmak vardı. İşte 4-5 senedir de ben şimdi şeyde Kazdağları'nda o komşularımın keçilerinden, onların ineklerinden, onların koyunlarının sütleriyle eee artisanal peynirler yapıyorum valla. Ellerinize sağlık. Biz birçok çeşitliğinin tatma fırsatı bulduk. Ahmet de ben de. Evet. Hakikaten müthiş ellerinize sağlık diyelim. Yani, yani. yeni mevsimi bekliyoruz dört gözle. Evet. Şimdi tabii Kasım ayındayız. Şey bitti. Laktasyon dönemi Eylül'de bitiyor. Şubat'a kadar yok. Şubat'la birlikte artık yeni hayat, yeni bir yaşam, ilkbahar işte doğa canlanıyor ve işte o Baharla, yeni çimenle, yeni kuzular ve arkasından sütler. işte güzel peynirler de zaten bu bütün Kuzey Yarımküredeki ülkeleri için geçerli bir şey. Mart ayından Nisan, Mayıs aylarında işte en sütün en lezzetli olduğu dönemler. İşte yoğun olarak peynir yaptığımız o dönem zaten işte Mart'tan Eylül'e kadar. Zaten ben Atilla sayesinde sizin peynirlerle tanıştım. Onları yedikten sonra arada bir yurt dışına gittiğimde peynir alıp geliyordum. Dedim ki hiçbir yere gitmeye gerek yok. Yurt dışındakiler gelip buradan alınsınlar. Teşekkür, Bu teşekkür ederim. Bu hmm. Hakikaten çok özel ve çok artizanalı peynirler. Aslında bunların herkesin böyle bir tadına bakması lazım ve bilmesi lazım ki... ...bugüne kadar yedikleri plastiğin farkına varsınlar. Sadece plastik okyanuslarda ve atıklarda yok. Gerçekten hiçbir lezzeti olmayan yediğimiz gıdalara da ben plastik olarak hallediyorum. Market raflarında şu. Market raflarında evet. olan. Aa, bu kıymetli tatlara varmak lazım. Güzel her zaman söylüyorum iyi fotoğraf çekmek için iyi müzik dinlemek lazım. Güzel yemek lazım. İyi yere gitmek lazım. Güzel dans etmek lazım. Hayat bileşik kaplar kanunu çalışıyor. Ben birkaç Allah Allah. sene danstan kazandığım paralarla ce harçlığı yaptım. Ben çok ciddi dans mayaklısıyım. <gülüyor> e, o yıllarda işte o öğrencilik yıllarında. E, diskolarda çok dans yarışmalarına katılmış bir dinciliklerim var. Çok. Bak değiştikçe <gülüyor> neler çıkıyor. çıkıyor. Yani. Yani. Aynen. Aynen. Allah kesin Allah. ikinci, ikinci evet. program evet. şart oldu. Şart oldu. Evet hemen Peki, bir parça yapalım. Jenny Rand diyelim. Gelsin. Kimden Bu, geliyor? Baptiste Trotignon ve Milano Garay'dan gelsin. Hep birlikte dinliyoruz. çalışın sevgili Bülent Öz gören bu akşamki konumuz oldu fotoğraf çektik yedik içtik peynirden bahsettik her türlü sporun on parmakta on marifet diyeceğim on parmakta yirmi marifet ee, peki bütün bu hikayelerin sonunda bir de gençlere bir mesajımız olsun gençlere ne diyelim hobilerinin meraklarının peşinde koşsunlar söz sizde. Sohbetimiz sırasında aslında gençlere çok e, küçük küçük mesajlar verdiğimi zannediyorum. E, ama e, eğitim, bilgi katmanlardan oluşan bir şeydir. Çok küçük yaşlarda e, üst üste bu tuğlaların konması lazım. Yani yapılan, gezilen her sergi, okulan her kitap, Seyredilen her opera, aslında estetik kaygısı taşıyan her türlü faaliyetin içinde bulunmak. İyi yemek yemek, tabii ki bunlar kültür, sanat vesaire Ama işte politikanın da içinde olmak, toplumla kaynaşmak, sosyalleşmek, halkla bütünleşmek, bütün bunlar üst üste katman katman bir bireyi oluşturan, zenginleştiren ve hayatta ne istediğini bilmesini sağlayan temeller. Dolayısıyla ben gençlerden, gençlere bir kere eğitime çok önem vermelerini, okumalarını ve maalesef ne yazık ki artık kaynakların çoğu İngilizce olduğu için yabancı lisan da bunları da e, takip edebilecekleri için böyle bir e, şeyi de yapmaları e, önem vermeleri e, gerektiğine inanıyorum. E, ve yüzeysel değil de her şeyi derinlemesine yapıp, e, sebat edip, konsantre olup ve belli bir e, konunun üzerinde e, uzun soluklu e, emek verip sonra başka bir konuya e, devam ederek ee, hayatlarını zenginleştirmelerini yani tuğlaların tek tek üst üste koymalarını tavsiye ederim. Şimdi bu kadar seyahat yapılmış kaç ülkeydi yaklaşık? Ya 125'in üzerinde 125. diye evet. Şimdi gençler düşünmesinler ki 125 ülke dolar oldu kaç para biz nasıl gideriz diye dolar nasıl çıktıysa öyle de düşer her şey çok güzel olacak hiç merak etmesinler katılıyorum sana. Evet yeter ki istek olsun evet. şevk olsun. Hayattan keyif almayı bilelim. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Evet. Ee, ee, Kapanışta hep bir e, Türkçe parçayla Türk sanatçıyla a, evet. caz müziğiyle evet. bitiriyorduk. Bu akşamki de enteresan bir parça Hilton Ruf Bardan İsveç'e transfer ettiğimiz 80 yaşındaki <gülüyor> bir delikanlıdan gelecek. Hayati Kafe. Kafe'den You'd be so nice to come home to diyeceğiz. Ama öncesinde sevgili Bülent Özgören'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Çok keyifli bir akşam oldu sayenizde. Benim için de öyle. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere bana bu fırsatı sağladığınız için. Fırsat bizim için büyük keyif oldu. Çok teşekkür tamam. ederiz. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. breeze sang a little You'll you be all that I can desire and the stars chill by the winter and the Augusts burning the You'd be so nice You'd be Paradise to come home is chilled by the winter and the renown Atilla Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.